1486, numaralı konu, Hazreti Peygamberin hurma çekirdekleriyle tesbih çektiğini gördükleri Safiye Validemize daha hayırlı bir zikir öğretmeleri, evet, Hazreti Peygamber bir gün Safiye Validemizin hücresine girdiklerinde onun önünde 4000 tane hurma çekirdeği olduğunu gördü, Safiye Validemiz bunlarla tesbih çekerdi, hz, Peygamber ona, sana çektiğin bu tesbihlerden daha çok ve daha faziletli bir şey öğreteyim mi, dediler, onun, evet, demesi üzerine, sübhanılâh adede halkı hi Allah Teala'yı mahlukları sayısınca tenzih eder ve yüceltirim de buyurdular.